Bu asırda, hatta bu asrın son 50 yılında olduğu kadar, kainatın belki de yaratıldığı günden bu zamana kadar bilgiye ulaşmak bu kadar kolay olmadı. Bu bilgi iyi bir bilgi mi, kötü mü? Onu da yorumunu size bırakıyorum. Cep telefonunuzdan küçücük ekrana istediğiniz hangi konuyu merak ediyorsanız onu yazıp bir tuşa basmakla karşınıza bir sürü bilgi geliyor ve siz bunları hiç tecrübe etmeden edinebiliyorsunuz yani koca koca kitapları fasikül fasikül bitirmenize gerek kalmadan bunların özetlerine ulaşabiliyorsunuz bu dini konularda da oluyor efendim sahabelerin hayatları ile ilgili peygamberlerin hayatları ile ilgili birçok şeyler yazılıyor burada işte Bilgiye ulaştığınız yer çok önemli eğer kafanızı karıştıracak belli tartışmaların olduğu müzakerelerin olduğu bir konuysa bu eğer altyapınız sizin azsa sizin için sorun çıkaracaktır. Yani belli bir bilgi birikimine sahip olmadan bir internette arama motoruna bu konu nedir diye yazdığınızda belki size 3-4 tane farklı mevzu çıkacak karşınıza. Bunun hangisinin doğru, yanlış olduğunu mukayese edebilmek için altyapınızın biraz olması gerekiyor. Yani ilmi konuda araştırma yapabilecek, sorulara cevap bulabilecek kardeşlerimizin özellikle hemen bu arama motorlarına gitmekten ziyade ilmi başlangıç seviyesi dediğimiz 32 farz, 54 farz, Allahu Teala'nın zati, subûti sıfatları meleklerin, peygamberlerin işte görevleri, dünyanın yaratılması, sorumluluklarımızla ilgili yeter derecede bilgiye sahip olması gerekiyor. Neden bu gerekiyor İbrahim abi? Şundan kafalar karışıyor kardeşlerim. Az önce size bahsetmeye çalıştığım gibi arayış içinde insanlarımız. Bugün çok güzel haberler alıyoruz. İngiltere'den, Amerika'dan hatta daha birkaç gün oldu bir kardeşim söyledi. Hollanda'da Akın akın insanlar, elhamdülillah, Müslüman oluyorlar. Bu bizi çok mutlu ettiği gibi bakıyoruz ülkemize ve Müslüman sayısının çok olduğu ülkelere, gitgide gençlerimizde bir buhran ve buna dayalı olarak deizm, ateizme kaymalar görüyoruz. Bu büyük bir tehlike. Bunun sebepleri var elbette. Ne oluyor, ne bitiyor? Sizlerle... Hazır sizden bu konuda bir soru gelmiş, yorumlamamı istemişsiniz. Acizane bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim, bana yeter. Bir başkası Kur'an-ı Kerim'in, haşa, insanlar tarafından, beşer tarafından yazılıyor olduğu ile ilgili. Efendim bir başkası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumanın, veya kabir ziyaretinde bulunmanın insanı dinden çıkardığı şeklinde ve terör örgütlerine e, faaliyetlerine kadar varan uzantılar oluyor. Bu konulara bakıldığı zaman sanki ortada birkaç tane İslam dini varmış gibi bakılıyor ve özellikle gençler madem böyle bir birlik beraberlik yok cemaatler mezhepler şunlar bunlar farklı uygulamalar farklı o yüzden farklı yerlere kanalize olayım diyor. Nefis de zaten bunu istiyor. Neden? Namaz insana ağır geliyor. Örtünmek insana ağır geliyor. Ramazan ayında oruç insana ağır geliyor. Bu zamanda sanki leblebi ve e, sakız gibi, çerez gibi addedilen faizsiz bir yaşam insanlara ağır geliyor. Dolayısıyla insanların da nefsine hoş geldiği için içinde namazın olmadığı, orucun olmadığı, kimsenin dünyadaki zevkine karışmayan bir İslam. Istiyorlar. Bu da olmadığında nefis, şeytanla ortaklık ediyor ve bu konuda profesyonel olan insanların yazılarına, videolarına, kısaca yorumlarına o tuzaklara düşüyorlar. Olay bu kadar basit değil. İlk önce onu bilelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim neden son kitaptır? Ve bunun ispatı var mıdır? Her akıl sahibi için... Çok basit bir mevzudur anlayabilmek hatta birçok insanın Müslüman olmasına sebeptir şimdi açıklayacaklarımız Kur'an-ı Kerim 14 asır önce Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla gönderdiği kitaptır ve bir anda bu inmemiştir yazılmamıştır 20 küsür seneyi bulmuştur ve daha sonra yine Allahu Teala'nın emriyle hangi ayetin nerede yer alacağı Hepsi ayrıntılı bir şekilde aktarılmış, tekrar edilmiş. Okuması, yazması olmayan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem birden bunları ezberlemesiyle, bu da başka bir mucizedir, vefatına yakın Cebrail aleyhisselam tekrar tekrar ettirmişti ki Kur'an-ı Kerim'de yazdığı üzere kıyamete kadar değiştirilemeyecek bir kitaptır. Biz Müslümanlar bunu böyle inanıyoruz. Bunun dışında herhangi bir bilgiye ihtiyacımız yok. Çünkü inanmak, İslam olmak nedir? Gayba iman etmektir. Efendim ben cehennemi görmüyorum, cenneti görmüyorum deyip de gözümle görmediğime inanmam demiyoruz Müslümanlar olarak. Ama işte kafam karışıyor diyenler için bizim de imanımızın güçlenmesi için şu örnekleri vermek istiyorum. Kardeşlerim Kur'an zaman üstü bir kitaptır. Zaman üstüdür. Neden? Kur'an-ı Kerim'de anlatılan birçok bilgi o yazılan ilk nüshaların olduğu 14 asır öncesinden yüzyıllarca sonrasından bahsetmektedir. Mesela bilim dünyasında insanların oldukça ilgiyle karşıladığı dağların denge unsuru olarak yaratılması, arıların görevi, karıncaların, örümceklerin ayrıntılı bir şekilde anlatılması, bir annenin karnındaki o yavrunun oluşumunun üç karanlık odadan aşamadan meydana geldiği ve sayısız yaratılış ile alakalı deliller vardır. Bunlar aklı olan ve merhameti olan kalbi mühürlenmemiş her insanın Subhanallah diyerek karşılayacağı mevzulardır. Ama gelin görün ki insanoğlu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olduğu gibi ay ikiye de yarılsa birçok mucizeler yani olağanüstü olaylarda olsa bunlara ya bir oyun, sihir veya büyü gözüyle bakmışlar, o at gözüyle baktıkları yerden ayrılmayı tercih etmemişlerdir. Bugün de aynı şeyler oluyor. Bilim dünyası evet 14 asır önce bu fark edilmiş. Bu kitapta yazılmış, Kur'an'da. Biz bunları daha 100 yıl önce anlayabilmişiz. 13 asır boyunca bizim beynimiz tutulmuş ve anlayamamışız diye biliyorlar. Birçok insan Müslüman olabiliyor. Mesela canlılarla alakalı müthiş tespitler var. Kainatta şu galaksilerin oluşumu birbirlerine özellikle ayın yörüngesinin, güneşin, dünyanın, diğer gezegenlerin yörüngesinin değmiyor olması, belli bir yörüngede gidecek olmalarının tabir edilmesi, daha neler var neler? Bunlar zaten kendini ispatlayan mevzular Kur'an-ı Kerim'in gerçek kitap olduğu, son kitap olduğu ile alakalı. Peki Hristiyanlık'ta böyle bir şeyden söz edebiliyor muyuz? Hayır, hükümler yok. İçerisine insan eli değdiği Kur'an'da bizzat yazan, ki bunun ispatı da var, hikayelerden, tavsiyelerden bahseden bir kitaptır. Tahrif edilmiştir ve ortada bir tane İncil yoktur. Defalarca programlarımızda size anlatmaya çalıştık. 20'den fazlası yazılmıştır. En son toparlanı toparlanı 4'e indirilmiştir. Ve birbirinden... Farklı nüshalar vardır. Ve e, basın tarihine, zamanına, tarihteki e, gelişine baktığımız zaman da çok uzun yıllar öncesine gitmediğini görüyoruz. Yahudilikte böyle mi? Tevrat zaten e, nüsha olarak şu anda yok gibi bir durumda. Zibur hiç zaten konuşulmuyor. Şimdi buraya kadar baktığımız zaman kendini ispat eden gerek bilimsel çalışmaları e, ışık tutan, Kur'an-ı Kerim ortada, gelecekten Allah'ın istediği şekilde mucizevi haberleri veren, insanı hayrete bırakan olaylar, efendim hayat ile alakalı, dünyanın dengesi ile alakalı ve insanlara en yakın, en insanlara uyacak olan kanunlarla alakalı bilgiler veriyor. Yalan söyleme, içki içme, zina yapma, haksız yere birini öldürme. Adaletsizlik yapma, kimseye hava atma, kibirlenme gibi buna benzer. Bugün her insanın inanıyorum diyen veya inanmıyorum diyenin de doğru. Ne güzel şeyler bunlar diyeceği sözlerin bütünüdür Kur'an-ı Kerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in gerçek olduğunu biliyoruz. Peki sonra hemen karşımıza başka bir düşünce daha çıkıyor. O da şu. Son 20-25 yılda özellikle, hadi buna hadi 30-35 seneyi de ekleyelim, bir akım çıktı. Tamam, Kur'an'a inanıyoruz. Kur'an beşer kelamı olamaz. Bunca nizam bir heyet tarafından falan yazılamaz. Bunu tamam, anladık. Ama diyor, Kur'an-ı Kerim'de 14 asırdır anlatılan şeyler doğru olsa da onu yorumlayan insanlar yanlış yapıyordu. Yani namaz aslında 14 asırdır milyarlarca insanın kıldığı gibi 5 vakit değil de 3'tü. Veya şu haram değildi helaldi şeklinde. Bu insanlar 35 sene öncesine kadar 14 asırdır gelen her şeyi reddediyorlar. Biz bunu ortaya çıkardık. Gerçek Kur'an budur. Akıllara işte durgunluk veren her şey bilmem ne şifresi şu sayıların mucizeleri bilmem nesi falan. Gerçek din bu deniyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız acizane bir tavsiyem var. 14 asır önce Allah tarafından gönderildiğine inanıyorsanız bu Kur'an'ın, bu dinin sorum şu. 1350 yıldır insanlara haksızlık yapılıyor olamaz mı o zaman? Eğer bugünün o 35 senedir ben anlıyorum Kur'an'ı, bütün Allah dostları, alimler şunlar, bunlar bunu anlayamadılar. Şifresini ben çözdüm diyen ve Adem Aleyhisselam'ın babası olduğundan bahseden Allahu Teala senin evleneceğin insanı nereden bilir? Yani kaderi bilemez diyen zavallıları da içine katarak söylüyorum. Kendini peygamber ilan edenler hepsi için söylüyorum. Arkadaşlar, peki sizden öncekileri kapsayan bir din nasıl bir din olabilirdi? Hiç bu soruyu sordunuz mu kendinize? Sadece 1900'lü yıllarda anlaşılan hükümleri içeren bir kitap nasıl son kitap nasıl evrene ait bir kitap olabilirdi? Bunca 1300 yıldır yaşayan insan anlayamadı madem şimdiki sözde alimler bunu anlayabildiler üstün zekalarıyla. Yani biz hem Kur'an'ın Beşer eseri olmadığını anlayacağız. Kur'an'ın içindekilerin değiştirilmediğine inanacağız. Ama onu 14 asır kaç bin alim geldiyse hiçbiri anlayamadı ben anladım diyeceğim. Ve onların dediklerinin dışında tersine şeyler söyleyeceğim. Şu i̇şte O zaman derler ki 14 asır yaşayan bu insanlara yazık değil mi? Bu nasıl bir din? Daha şimdi... Eğer senin üstün zekanla anlaşılıyorsa, hadi Kur'an-ı Kerim'de herkesin anlayacağı üzerine yeminler ediliyor Rabbimiz Celle Celaluhu. 14 asır nasıl anlaşılmış? Bu başka bir durum. Bir de maalesef son yıllarda gözlemlediğimiz bana göre böyle düşüncesi. Yani böyle bir hastalık var. Kur'an'da mesela... Nisa Suresi, Ahzab Suresinde anlatılanlar, şunlar, şunlar deniyor ya. Ama diye başlayan bir cümle başı duyuyoruz. Bu büyük bir saçmalıktır. Ya lafa bak, bu benim sözüm olsa tamam. İbrahim abi şöyle dedi, böyle dedi. Ama dersin. Veya hanımın, veya kocan, veya siyasi parti lideri böyle dedi ama diyebilirsin. Lakin Kur'an-ı Kerim ve Allahu Teala'nın sözü aktarıldıktan sonra. Böyle buyruluyor ama diye başlayan cümleler hezeyandır. Bugün maalesef onlarda var. Bu da büyük bir tehlike. İnsanların o arayış içindeki özellikle gençlerin kafasının karıştığı noktalar. E onlar da hoca değil mi ama? Fakülteyi bitirmişler. Bilmem yurt dışında bu kadar master yapmışlar, bu kadar eser yazmışlar, konferans veriyorlar. Bir sürü etrafta şey var ben hangisine inanacağım diyor. Nefsine hangisi hoş geliyorsa oraya inanıyor işte. Zaten şeytan da bunu istiyor. Ortada bir milyon tane İslam olmasını istiyor. Herkes kafasına göre. Mesela ben içinde şunun e, bu yasağın olmadığı bir İslam istiyorum. O bir başkasını istiyor. O zaman Hristiyanlıktan bir farkımız kalmıyor işte. Böyle kiliselerde güzelce de gran tuvalet giyinip güzelce de ha ha ha ho, ho ho ibadetlerimizi yapıp suya sabuna dokunmadan kiliseye bağışımızı vererek ibadet şu bu olmadan hop evimize gideceğiz. İşte insanın eli dediği zaman böyle oluyor. Bugün tabii bunu açık olarak söylemiyorlar. Yani biz Kur'an'ı değiştireceğiz haşa. Bunu diyebilirler mi? Ama neden bu yere geldiler? Şimdiki alıştırma şu. Peygambersiz bir din haline getirelim. Evvela peygamberi aradan çıkaralım. İşte hadislerin şu anda tümünü geçersiz Kılmaya çalışanlarda da olduğu gibi. Yani zayıfı, şu, su, bu, su, hasene değil de. ama içinde bazı e, e, hadis olmayan şeyler var. Bütün kitabı yakalım diyenler var mesela. İşte onun gibi başladılar yavaş yavaş. Ardından Kur'an-ı Kerim'e geçecek bunlar. Diyecek ki ya burada şu ayette bu aktarılmış, burada da bu aktarılmış demeye başlayacaklar. Nasıl gibi, yani kimler gibi, Şia'nın ortaya koyduğu gibi. Hepsinden bahsetmiyorum ama Şia'nın bir kısmı da Hazreti Ali radiyallahu an peygamber olacaktı. Cebrail aleyhisselam yanlışlıkla Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gitti diyorlar. Bunlar eserlerde yazıyor. Ayşe annemiz ile alakalı radiyallahu anh'a ilk hadisesi anlatılmış. Kurban olduğu Mevlamız Celle Celaluhu bunu bizzat buyurmuş, temiz olduğunu buyurmuş ama hala Ayşe şöyledir, Ayşe böyledir diye çok özür dilerim. Namussuzluk isnat ediliyor. O pis ağızlarıyla. E şimdi bu insanlara Müslüman diyoruz ama Kur'an-ı Kerim'in içindeki bir mevzuya dahi reddeden Kur'an eksiktir veya içindekilerden bir tanesi yanlıştır veya fazladır diyen dinden çıkar. Bu sizi kandırmasın. Adamın sakalı, cübbesi, kıyafeti nerede oturduğu, hangi partili olduğu, cemaati Değil. Bizim ölçümüz Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Bana göre böyle. Ne güzel. Ona göre de öyle o zaman. Peki bunun orta yolu nedir? İşte kardeşlerim bir arayış içinde olması insanları çok normaldir. Özellikle gençlik zamanlarında bu. Bir hayli fazlalaşır. Sakın soru sormaktan çekinmeyin. Peki İbrahim abi ben ne yapmam lazım? Bana neyi tavsiye ediyorsun? Bu kadar şey anlattın. İnternette kolay bir şeylere ulaşıyoruz ama tehlikeli şeyler de var. Kardeşim şunu yapacağız. Araba kullanırken bir tehlikeli araba kullanmak var. Bir de düzgün. Emniyet kemerini takarak sollamayı nasıl yapacaksın? Trafik kurallarına nasıl uyman gerekiyor? Süratı nasıl olacak? Vesaire. Aynı onu gibi. Araç bizim için ne kadar önemliyse... O aracı kullanan sen ve uyduğun kurallar da önemli. İnternete girerken tehlikeli bir şekilde girmeyeceğiz. Kimi okuyorum ben? Bu kişinin ilmi seviyesi neymiş acaba? Neden bahsediyor? Buna bakacağız. Can sıkıntısından dolayı ateizmle, deizmle veya başka şeylerle uğraşmayacağız. İşte bugün bilgiyi... İnternetten bedava, tecrübe etmeden, kitap okumadan, araştırmadan alıyor olmamızın en büyük tehlikelerinden bir tanesi bu. Zehirlenebiliyoruz. Nasıl o araçla Allah korusun kaza yapıp takla atabiliyoruz? İşte Allah korusun kazadan çok daha tehlikeli olarak iman taklasına gelir ve cehennemin dibine gidebiliriz. O yüzden kardeşlerim tavsiyem şudur acizane, merak ettiğiniz konuları, Evvela her önünüze çıkan videodan veya elinize tutuşturulmuş arkadaşınızın tavsiye ettiği kitaptan okumaya çalışmayın. Bir altyapınız olsun. Arayışınızı bu şekilde e, yönlendirmeye çalışın. Genelleme, en son anlatmak istediğim o, bu arayış içerisinde. Sürüye uyuma alışkanlığı vardır. Evet hepimizde var bu çocukluğumuzdan beri. E, bir takıda da böyledir. Kıyafetimizde dinlediğimiz e, müziklerde de böyledir. Efendim veya izlediklerimizde birçok şey de vardır. Bir yere ait olmak. Şuculardan, buculardan olmak. Ya yani o sürünün içinde yer almak. Bu da bize şunu getiriyor dezavantajı olarak ama bu da öyle yapıyor. Mesela öyle giyiniyor. Rol model olarak onu aldığı için mesela alması gerekeni almamış. Ama o da böyle konuşuyor. O da bunu izliyor. Ama kardeşim sana deseler ki o kişi cehenneme gidecek. Sen de gitmek ister misin? Maalesef bir koyunun uçurumun kenarında giderken, bilmiyorum belki izlemişsenizdir onun videolarını belgesellerde var. Koyun geliyor kenara. Öncü koyundur bu. Arkasında 50-60 tane var o sürünün önünde. O ne yaparsa onu yaparlar. O gidiyor gidiyor ayağı bir kayıyor. İstemeyerek de olsa uçurma yuvarlanıyor. Hadi bakalım koca sürü 50-60 tanesi gidiyor. Neden? Öndeki ne yaparsa onu tekrar ediyorlar. İşte bizim için 14 asırdır değişmemiş, değiştirilmemiş ve her asra cevap verebilecek bir Kur'an var. Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsanız Kur'an-ı Kerim'in Rabbi olan Celle Celaluhu Allah Subhanehu ve Teala rehberiniz... Resulullah'tır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benim kulum ve Resulümdür. Rehber olarak ben onu size gönderdim. Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak bize anlattı. Hasılı etrafındaki insanlar da kendisini örnek alarak sahabe oldular. Biz 14 asırdan sonra oturmuşuz şöyle klimalı evlerimizde bu kadar rahat imkanlarımız var. Ayak ayak üzerine atmışız. Bence şu sahabe bu hareketinde yanlış yapmış demişiz. Kusura bakmayın. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te 3 gün, 4 gün aç sadece bir yudum su içebilmişler. Ramazan ayına dek gelmiş mesela Bedir. O insanların ayakları kan revan içerisinde kalmış. Daha savaşmadan o savaş yerine gidene kadar hanımını, çoluğunu, çocuğunu geride bırakmış. Biz Oturduğumuz yerden sahabeler eleştireceğiz. Bana göre böyle diyeceğiz. Genç kardeşlerim bunu yapmayalım. Herkes bunu yapıyor diye siz de onu yapmak zorunda değilsiniz. Allah Celle Celaluhu'nun bir olduğuna inanıyorsunuz değil mi? Bunca kainat, bunca milimetrik hesaplar kendi kendine olacak değil. Evet benim bir Rabbim var dediniz. Birinci. Çok güzel. İkinciye geçtik. Kur'an-ı Kerim. E, evet Kur'an-ı Kerim. Bir beşer, yani canlının yazdığı bir şey olamaz. İçinde yüzyıllar sonra cereyan edecek hadiseler var, bunca mucizeler var, hayvanların hayatları var, dağların denge unsuru olması var. Güneşten bahsediyor, anneden bahsediyor, arılardan, efendim, yıldızlardan, sineklerden. Demek ki Kur'an-ı Kerim, ona da inanıyorsun. Tamam bitti, geldik iki. Ve üçüncü madde. Peki Kur'an-ı Kerim'de yazılanlara inanıyor musun? Evet. Yazıldığına göre senin örneğin kim? Rehberin kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buraya kadar sıkıntı yoksa oradan buraya ne değişmiş kardeşim? Ona bakacaksın. Namaz değişmiş mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazını kılıyordu. Bugün birisi sana 3 vakit dediği zaman ya sen ne saçmalıyorsun diyebilirsin. Bak Kur'an-ı Kerim bana yeter diyenlere sormak icap ediyor. Sen namaz kılıyor musun? Peki hangi namazları kılıyorsun güzel kardeşim? Kur'an-ı Kerim'de hangi vakitlerde kılmanı söylüyorlar? Hangi rekatları nasıl kılacağını, hatta namazın şeklini Kur'an'ın neresinden öğrendin? Umre'ye gittin mi? Veya hacın farz olduğuna inanıyor musun? Peki Kur'an'ın neresinde bunları sen gördün? Erkeksen altın yüzük takmak, ipek e, kıyafet giymenin. Sana yasak olduğunu nereden öğrendin? Veya çok affedersin, e, aile içerisinde lezzetler alınıyor mesela helal yoldan. Abdest aldın mı? gusül abdestsiz mi geziyorsun? Peki bu abdesti Kur'an-ı Kerim'in neresinden öğrendin? Hı. Ve buna benzerleri. Nereden öğrendik? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Kur'ansız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'siz din olmaz arkadaşlar. E madem böyleyse bakın 1, 2, 3 diye maddeleri saydık geriye bir şey kalıyor. Son 50 yılda bana göre böyle, benim anlayışıma göre böyle, mantığıma böyle diyenlere aldırış etmeyeceğim. Benim Rabbim bu zamanı bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama öyle şeyler anlattı ki kıyametin sonuna kadar hükmü devam edecek Kur'an-ı Kerim'in. Öyle bazı aklı evvellerin kendi nefislerine, kendi heveslerine göre şekillendirebileceği şeyler değil bunlar. O açıdan evet bilgiye ulaşmak çok kolay ama bu bilgileri kimden dinlediğinize ne olur dikkat ediniz. Olmaz mı? Bugün sizlerle beraber vakit olsa çok farklı mevzular da var anlatmak istediğim ama sizlerden gelenler arasında en önemlileri sıraya koydum. Bu birincisiydi. Enbiya suresinin... İçerisinde geçen e, ayetler var. Onla bitirmek istiyorum mealen. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, İnkar edenler, gökler ve yer bitişik bir durumdayken onları birbirinden ayırdığımızı,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 daha sana ne desin be kardeşim? Ve hasılı arayışı bir şekilde bitirenler, elhamdülillah Müslümanım diyenlere söylüyor. Ne olur diğer insanların hidayetlerine vesile olun ama bunun için kendinizi o girdabın içine atmayın. Biraz korkun bu imanım benden gidebilir mi diye. Cenneti çantada keklik görmeyin tabiri caizse. Etrafınızdaki insanlardan biri de siz olabilirsiniz. Dua edin onlar için. Ya Rabbi ne olur o kardeşimize hidayet ver. Evlatlarımıza hidayet ver. Bize vermiş olduğun bu ibanı alma diye. Amin. Lakin İbrahim abi ben arkadaşlarımla şuraya gidiyorum. Bu haram meclislerine gidiyorum. Şöyle arkadaşlarım var. Ama ben içmiyorum ve şu şu yanlışları yapmıyorum ama arkadaş grubumuz. Onlara da vesile olmak istiyorum ama bazı sorular soruyorlar, aklım karışıyor. Deyip de yarın öbür gün imanınızı kaybetmek istemiyorsanız arkadaşlarınıza da dikkat edin. Allahü Teala bu arayışınızda, bu hayat yolculuğundaki duraklarınızda hep iyi insanları var etsin ve doğru yoldan sizleri, bizleri ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.